Bismillah velhamdülillah Vessalatu vesselam El dersu selatuhun 30. ders Bu dersin baştan sona konusu Müsenna Başlı başla Müsenna'lar dediği bir ders yapmış Yaqifu bilbabi Feteyyani İki genç Kapıda dikilir, durur ve kafeye gideyim. Müdarris, men entuma, ikiniz girin. Siz ikiniz kimsiniz? Oduhula, müzekker için emir. Cevap, haduhma, o ikisinden biri. Nahnu talibani cedidani, biz iki yeni öğrenciyiz. Ders merhaban bir kuma, siz ikinize merhaba. Min eyne entuma, siz neredensiniz? Entuma, unfasal zamir olduğu gibi kuma da mutasall zamir. Nahnu numine siini, biz Çin'deniz. Meta vesel tuma ile münevverati. verati. Medine-i Münevvere'ye ne zaman ulaştınız? Vesalte, Vesaltuma, Vesaltüm diye söylerdik. Ancak Vesaltuma'nın kullanımı ilk defa gördük. Yani Mâzi müsenna, Müsenna'nın kullanımı ilk defa gördük. Siz ikiniz Medine-i Münevvere'ye ne zaman ulaştınız? Vesalna emsih, dün ulaştık. E-tev'emâni entuma tev emun kelimesi, tev'em'an şeklinde müsemna yapıldı. Çünkü en tümam e, müpteza tebe'mani ise haberdir. Siz ikiniz ikiz misiniz? İkiz. Neam ve keyfe araftez zâlike ya ustâdu. Evet. Ve evet. ey hoca sen onu nasıl bildin? Yani bizim ikiz olduğumuzu nasıl bildin? Araftu mineşşib hillezî beynekuma. Sizin aranızdaki benzerlikten bildim. Şibih benzerlik gösterir. Ma okuma İkinizin ismi nedir? İsmiyel Hasenu Benim ismim Hasendir. Hasan. Ve ehi muhul el-Husaynu Ve ehi yasmuhul Husaynu Erkek kardeşimin ismi de Hüseyin'dir. Hasan ve Hüseyin isimleri. Elekuma ihvetun ve ekvatun, siz ikinizin erkek ve kız kardeşleri var mı? Na, Lena, ekvani ve uktani. Evet, bizim iki erkek ve iki kız kardeşimiz var. Emmel ekvani, fiyamelani, fi mektebi, hututil jawiye. İki erkek kardeşimize gelince, onlar Hava yolları bürosunda çalışıyorlar. Ya mevi, ya minani, ya diye çekerdik. Burada kullanımı geldi. Mektep, büro, hutut, hattu'nun çoğulu yollar, cevviye, havaya ait. Hava yolları diye tercüme ediyorlar. Hututu cevviyetin. Burada zincirleme izahat var. Fi mektebi hututi cevviyetin. Havay yolları bürosunda çalışıyor. وَقَدَّرَسَا فِي مَا هَدِ اللُّغَةِ هَذَا قَبْلَ سَنَوَاتٍ Muhakkak ki o ikisi seneler önce bu Lugat Enstitüsü'nde okudular. Beresâ. Okudular, ders yaptılar. اَمَّا الْاُخْتَانِ فَتَدْرُسَانِ فِي الْمَدْرَسَةِ السَّانَوِيَتِ Kız kardeşlerimize gelince o ikisi lisede okuyorlar kânet lena uhtani uhrayani mâ tetâ bizim iki tane diğer iki tane kız kardeşimiz daha vardı onlar küçükken oldular Fi eyyi külliyetin turidâni emtedrusâ bâde dirâsetil lügatel arabiyeti. Arapça lügat dirasetinden öğreniminden sonra siz ikiniz hangi fakültede, hangi külliyede okumak istiyorsunuz? Hüseyin cevap veriyor. Uridu en edruse bi külliyeti şeriati. Ben şeriat fakültesini okumak istiyorum. Emmel hasenu fe yuridu en yedruse bi külliyetil Kur'anil Kerimi. Hasan'a gelince o Kur'an-ı Kerim külliyesinde, fakültesinde okumak istiyor. Münerris... Ve fekkaikumullah. Allah siz ikinizi muvaffak kılsın. Başarılı kılsın, başaranlardan yapsın. Burada ve faka mazi fiil olarak geldi. Ancak dua manasındadır. açısındandır. Kumaa siz ikinizi Allah'ın ve faka fiilinin failidir. Allah sizin siz ikinizi muvaffak kılsın. Nuraydu en nahbe ilal muraqibi biz muraqıba yani müdür yardımcısına gitmek istiyoruz. Mülaz: La tazhaba ileyhi alane fe innehu meşgulun. Şu an şimdi ona gitmeyin. La tazhaba. Çünkü o meşguldür. Meşgul meşgul. Yumkinukuma en tazhaba ileyhi madem tihail hisseti. Siz ikinize dersten, dersin bitiminden sonra ona gitmek mümkündür. Ona gitmeniz mümkündür. Burada intihâun geldi. Yaş ileride göreceğiz. Ziyade lebapların mastarlarının hemzesi hemze-i vasıldır. Ondan dolayı bâde intihâî demedik de bâdentihâî dedik. İntihâ nihayete erme, sona erme demek, son demek. Hıssa ise biliyorsunuz ders içinde kullanıyordu, bölüm içinde kullanıyordu. Dersin bitiminden sonra ona gitmeniz sizin için mümkündür. İzhebel âne ile mektebeti ve huzel kütübel mugarraratı. Siz şimdi kütüphaneye gidin ve kararlaştırılmış, tayin edilmiş kitapları alın. Yani okuyacağınız kitapları alın. Okula giden insanlara ne verilir? Orada okunacak kitaplar verildi ya. Kutub-ül Mugarlara bu. Tayin edilmiş, kararlaştırılmış, işte ismi belirlemiş, kitaplarınızı alın. Manasında onları kütüphaneye gönderir. Mülafes. Var mı soracağınız bir şey? Vefeka, küma, <gülüyor> O nasıl bir şey yapmadım ona. Vefyaka. Vefyaka mı? Burada yazışı, yazılışı Vefeka, kuma diye yazılmış. Kafteşedem var, evet. fe, fe olacak. <gülüyor> aslı bu, bu fiil aslı ve Onun <gülüyor> ziyadeli baba, vefeka, taf, taf, e, babı vefeka. <gülüyor> Tef'il babı diyoruz <gülüyor> bu. Aleyna ilu tefail babı. Ve fe uzak olacak, olmayacak. Ecb annesi ile tilatiyeti gelen soruları cevapla. Menil feteya ni? İki genç kimdir? Ma esma'uhuma O ikisinin isimleri nedir? Mineynehuma O ikisi neredendir? Kem ehan ve uktan lehuma O ikisinin kaç erkek ve kız kardeşi var? Fiyeyi kulliyetin Yuridani eyyadrusa Evet. Hangi külliyede okumak istiyorlar? Da'u fil firagı Fi kulli cümletin Mimma ye'til Fi'lu zehebe el madi ba'de isnadihi ile daviri münasibi gelen cümlelerden boşluğa koy neyi munaytil fiili zhebe el madi zhebenin mazi zhebenin fiilinin gelen koy ba'de isnadihi isnadından sonra neye ile davir <gülüyor> münasib münasip zamir isnadından sonra zhebenin mazi kısmını koy eyni halidun ve hamidun Zeheba, zeheba ilen mektebeti. Dersiniz müslüman ile ilgili olduğu için araştırma da halle müslüman ile ilgili olacak. Halit ve Hamit nerede sorusunun cevabı kütüphaneye gittiler. Zehbe, heba Zehbu'nun müslümansı Zehba. Eyni amine tü ve uhtuha. ha. Amine ve kız kardeş nerede? Vehebeta. Vehebeta. Ilen müstehfa li iyardeti li <gülüyor> iadeti ümmi. Hima, iade hasta ziyareti. O ikisinin annesini hasta ziyareti için hastaneye gittiler. Ey emsi ya ehevvani Ey erkek kardeşler Dün nereye gittiniz? E ile tabibeti ya bintani Ey kızlar, kızlarım doktora, bayan doktora gittiniz diyeceksiniz. Onlara siz bak. Dâv fil firâgî fi kulli cümletin min ma'til fîlû yezhebûl mudâri'û Bade i isnâdî ile damir-i gelen Genel cümlelerden hepsinde boşluğa münasib zamire isnâdından sonra yezhebûl'un muzâri'i fiilinin, fiilinin gelenini koy. Ahmedû ve İbrahimû yezhebâni ilâl-mel'âbi kulle yevmîn Eyna ya weladani? E, Tezhabani. Ey iki çocuk. Tezhabani. Ey ne tezhabansız? ikiniz nereye gidiyorsunuz? Et talibatani el cedide tani ila el musalla. An tesabahu. Tezhabani. Meta e, ile ine saydaliyati ya uhtani. Ey arkadaşlar hizaneye ne zaman gidiyorsunuz diyeceksiniz oraya da bakarsınız. Davil fiil fi'l cümlesinin minmaye'l fi'lül emru fi'lül emri iz hab ba'd isnadı ile zamirin münasibi. Çünkü gelen cümlelerde boşluğa hep emir fiilini münasip zamir esnad ettikten sonra onu isnadından sonra o boşluğa bunu koy. Ya khawani İlel mescidil âne. Şimdi mescide gidin. İzheba. Ya bin Tani İlel mektebil veridi İzheba. Evet bu ders kolay. Emame külli cümletin mümmaiti fiilun mudariun merfuun. Gelen şeylerden her cümlenin önünde merfu muzari bir fiil var. Ekmil bihil cümlete ma'de tagyiri ma lüzumlu şeyin değiştirilmesinden sonra onunla cümleyi tamamla yani merfu muzari fiille cümleyi tamamlama gerekli lüzumlu değişikliği yaptıktan sonra tagyir değiştirmek diyorsunuz maza yuridu talibanil cedidat cedidani her ne kadar burada failler müsenna da olsa fiil müfres sıgayla geldi çünkü fiilden sonra fail açıkça zikredildi. Bundan dolayı fiil müfred ile gelirdi değil mi? Yuridani <gülüyor> en ilel mehcii Paryantez içerisindeki fiil <gülüyor> yezhebani Yezheba <gülüyor> Çünkü en nasbedatı geldi Evet <gülüyor> ne yapacaktı? Sonundaki nuru düşürecekti evet. En yezheba olacak Yel abani <gülüyor> Fiili gelmiş cümle nedir? Yuridani en kuretes selleti El abba, yuridani en el gahvete yeshrebani, yuridani en elahbara akbara yismahani, yuridani en Emamel el müderrisi yeclisani, ekmil külle cümletin mimnayeti bir e, damirin münasibin. Gelen şeylerden her bir cümleyi münasip bir zamirle tamamla. E ra'aytet talibeynil cedideyni yeni iki talebeyi gördün mü? Na'am ra'aytu huma e gara'ate hateynil mecelleteyni bu iki dergiyi okudun mu? Na'am gara'atu huma gale'l müderrisu li hamidin ve sadiqihi deriz hamide ve arkadaşına hamiden arkadaşına dedi ki ra'aytu film mescidil barihate dün gece mescitte ra'aytu kuma. kuma kuma muhatap sigası olacak Doğru. dolayısıyla muhatap zamir olacak ra'aytu kuma siz ikinizi dün gece mescitte gördüm diyecek öğretmen hamide ve arkadaşına Gal Gâle, Galetel Müdürü Tulay Zeynebe ve Meryem'e Uridu en S L An Belledi Ecbane Nesli ile gelen sorulara cevap ver. Meta Karaca Ahmet ve eşi minel fasli Ahmet ve kardeşi sınıftan ne zaman çıktı? Karaca. قبل mesela Ma taze hebtuma ila Mekke'te. Mekke Mekke'ye ne zaman gittiniz? Ma za sheribet Zeynebü ve su'adu, Zeyneb ve Suad e, ne içti? Eyne yedrusu Hamidun ve Halidun. Hamit ve Halet nerede okuyor? Ma za e, tarsulu? E, ve ve ummuha. Amine ve annesi ne yıkıyor? Temelmayı eti gelen şeyleri düşün. El müdari ol mervu yezhebani, el müdari ol mensubu, lem yezheba, el müdari ol meczumu, lem yezheba. Müsennanın merfu hali yezhebaniydi, mensub hali de, meczum hali nunlarının bunların hazf olunmasıyladır. Lem yezheba ve lem yezheba nasb i cedatta, cezm i cedatta, bu aşağıdaki gelecek dört siyagle beraber bunlara ef'alül hamse beş fiil denir. Bu beş fiil üzerinde aynı etki yapar. Önce beş fiili bir öğrenelim. Yaz hebani, yani müsenna müzekker gâib Yaz hebu ne cem müzekker gâib Ted hebani müsenna menes gaybe. Gâib tazhabuna cem muzekker muhatap tazhabi muhataba evet Tezhebani, aynı zamanda e, müsenna müennes gâib olduğu gibi müsenna muzekker muhatap isne kullanılır bu beş ayrı fiil efalül hamse diye bilinir Bunu aşağıda zaten açık yazık efalül hamsenin özelliği neymiş mensuf ve meczum halleri nunun ile olmasıymış. Hâzihi hiyel ef'alül hamsetu. İşte bunlar ef'alül hamse dediğimiz beş ayrı fiildir. Beş sigadır. Beş fiilin, muzarifin beş ayrı çekimidir. Ve ef'alül hamse diye bilinir bunlar. İrâbul ef'alül hamse. Ef'alül hamse dediğimiz bu beş siganın irabı ise turfe'u bitubutin nuni nu'nun sabitliğiyle ref olunur. Yani yezhebani, yezhebune tezhebani gibi nu'nun varoluşla bulunmasıyla ref olunur. Merfuk olur. Merfu yapılır. Ve tunsebu ve tu'cizemu bir fil nu'ni. Nu'nun hasfıyla da nasp olunur ve cezm olunur. Mensup ve meczum yapılır. yani. Evet sorumunuz var mı?